Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizlerden gelen sorularımızı İsmail Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz. Ve programımız içerisinde yine cevaplar almaya gayret gösteriyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. Tamam, cümlemize. Çok sorumuz var hocam. Vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla programımıza başlamak istiyorum. Reddi miras caiz midir? Borçlarından dolayı yapabilir miyiz? Anne babamızın borçlarından dolayı reddi miras yapabilir miyiz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'anem aleyhi ve sellem ve ba'du. Kişi vefat ettiği zaman bırakmış olduğu mala terek ederler. Ve terekede bir takım e, işlemler yapılır. Öncelikle bu bırakılan maldan yapılacak olan harcama kişinin tekvim ve teçhizat masrafıdır. Yani kefenlenmesi ve kabre defnedilmesi buna tahallük edecek olan masraflar. E, bu yapıldıktan sonra geriye artmış ise eğer terekede mal varlığı varsa bu kişinin borçları kapatılır. Borçları kapatıldıktan sonra geriye yine mal varlığı kalmışsa vasiyetleri üçte birden e, infaz edilir, geçerli kılınır. E, geri kalan ise varislere taksim edilir. Ancak e, tekfinden sonra, borçlar verildikten sonra da eğer geriye bir şey kalmamışsa e, varislere bir şey verilmez. Evet. Peki borçlar e, bırakılan maldan fazla ise yani misal verecek olursa kişi vefat etti, 10 lira bıraktı. Hı hı. E, kefenlenmesi vesaire işte 1 lirayı tuttu. Ki günümüzde zaten bunu İstanbul için belediye karşılamaktadır. Evet. Ancak kişinin borcu 10 liradan fazla yani bıraktığı mal varlığı bu borcu karşılamıyor ise bu takdirde o mal varlığı borca gider. Geri kalan alacaklılar ise artık ahirete kalmış bir durum olarak ya haklarından herhalde ederler ...veyahut da artık kendi bilecekleri bir durum doğrusunu hareket ederler. Evet. Ancak varislerinin zimmetine herhangi bir borç yükleyemezler. Evet. Yani bu sizin babanızın veya dedenizin borcu idi. E, bıraktığı mal varlığı bu borcu kapatamıyor. O yüzden siz bunu ödemek zorundasınız diyemezler. Evet. Hukuk olarak diyemezler. Ancak tabii ki ahlaki olarak o varislerin e, babalarının bu borcunu kendileri ödemeleri güzel bir şeydir. Erdemliliktir. E, çünkü neticede toprak altındadır. E, bir hak... Hakla ahirete gitmiştir. Evet. O yüzden bunu imkan nispetince kişi kendi den vermek suretiyle kapatması tabii ki övgüye layık olan bir harekettir. Ama mecbur değildir. Durum bu iken, şimdi günümüzde ise yani günümüz hukukunda ise böyle değil. Belki günümüz hukukunda bir kimse vefat ettiğinde yani resmi hukuktan bahsediyorum dini hukuktan evet. değil. Bir kimse vefat ettiği zaman varisler eğer mirası red etmeyecek olurlarsa ki buna reddi miras diyorlar. Hı -hı. Bu takdirde hem mirastan hak sahibidirler aynı zamanda o kişinin piyasaya olan borcu veya devlete olan borcu önemli değil. O borçtan da sorumludurlar varisler. Hı -hı. Dolayısıyla bıraktığı mal velev ki o borcu karşılamayacak olsa bile onu kendi şahısları açısından ödemekte sorumluluğu vardır. Aynen. İşte bu açıdan günümüz insanları bırakılan mal eğer borçtan az ise bu sıkıntıya düşmeme adına resmiyette onlar için tanınmış olan reddi miras hakkından istifade ediyorlar. Yani biz mirastan pay istemiyoruz. Dolayısıyla borca da karışma istiyorlar. Alacağınız bu mirastaki paya tahliye ediyorsa alın. Ama eğer üzeri varsa da e, biz bunu ödemeyeceğiz. Evet. Fazlası varsa da o fazlalık sizin olsun hı hı. şeklinde. E, bu açıdan bakıldığı zaman zaten sistem İslam fıkı açısından uyum içinde olan bir sistem değil. değil. Çünkü İslam fıkında e, borç bırakılan miras payından fazla ise varislerin zimmetine intikal etmez iken Günümüzün hukuk sisteminde ise bunu intikal ettiriyorlar. Evet. Bundan kişi geri durma adına bu işi yapıyor. Peki bu caiz midir? Yani fıkhen böyle bir şey yapmak caiz midir? Zaten genel olarak bunun yapılma gayesi borç bırakılan maldan fazla ise bu yapılır. Evet. Zaten böyle bir durumda İslam fıkhına göre o mal borca verilir kişinin zaten herhangi bir miras alma hakkı da olmaz. Evet. Bunu sadece resmileştirmiştir. Reddi miras adı altında bunu yapmıştır ki bu manada herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Fıkhi açıdan evet. bir problem olmayacaktır. Çünkü zaten olması gereken de bu idi. Hı hı. Aksine böyle yapmayıp da Mirası ben ret etmiyorum dediği zaman mirastan belki pay alacak ama almış olduğum mirastan daha fazlasını borç olarak ödemek zorunluluğu olacak. Evet. Oysa fıhken böyle bir mecburiyetin olmadığını biraz önce nakletmiştik. Evet hocam. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Hocam annem sürekli 3'ten 9'a şart olsun ki yaparsam affedersem diyor. Annemle babamın nikahı yok mu? Annem iman dairesinden çıkmış oldu mu diye sormuşlar hocam. İslam hukukunda evlilik bağında ki buna ahvalü şahsiye diyoruz, boşama hakkını dinimiz erkeğe vermiştir. Evet. Bunda şüphesiz sayısız hikmetler vardır ama en basit olarak anlayabileceğimiz tarzı bir hikmet olarak bakacak olursak evliliğin maddi yükünü üstlenen kişi erkektir. Yani evin kurum aşamasından ve devam aşamasına kadar olan bütün boyutlarında gerek hanımına evin sağlanması gerek yemesi içmesi gerek çocukların maişeti vesaire evet. bütün maddi sorumluluk erkeğe dönecektir kadının böyle bir sorumluluğu, böyle bir yükümlülüğü yoktur. Yani günümüz şartlarında örfi olarak ev kurulurken işte belli başlı eşyalar genel itibariyle kızın ailesi alır. Hmm. Belli başlı eşyalar da erkeğin ailesi alır. Hmm. Bu tamamıyla örfi bir uygulamadır. Ama fıkhi e, sorumluluk olarak baktığımız zaman e, kız tarafının böyle bir mecburiyeti yoktur dini olarak. E, çünkü neticede bu sorumluluk erkeğin sorumludur ve erkek bunu hazırlamak zorunluluğu vardır. Hmm. Ama örfî olarak e, yardımlaşma, e, bir yuva kurulması sadece erkeğe yük binmesin diye kız tarafı da e, imkan nispetince e, belli şekilde yardımda bulunabiliyor. Evet. Tabii bunu şunu da ifade etmek isterim. Gerçi konumuzla alakalı değil. Bazı yörelerde başlık parası adı altında damattan belli miktarda para alınıyor. Evet. Ee, ve buna gerekçe olarak da biz bu parayı alıyoruz ama şahsımıza kullanmıyoruz. Ee, kızımızın evinde ihtiyacı olacak olan eşyaları biz tedarik ediyoruz, biz alıyoruz. Yani bu elinde sonunda yine damat efendiye dönüyor şeklinde evet. bir savunma yapıyorlar. Bu yine caiz olan bir işlem değildir. Niye? Çünkü siz e, kız evine, yani daha doğrusu evlenecek olan e, damat evine bir şey almakla mükellefiyetiniz yoktur. Dolayısıyla böyle bir mükellefiyetlilik yok iken, kendi kendinizi mecbur bırakıyorsunuz artı bu mecburiyeti yine kendi şahsi paranızla değil karşı tarafa belli bir miktarda parayı istemek suretiyle yapıyorsunuz evet. ki yani hem kendinize bir takım şeyleri mecbur bırakıyorsunuz ve bunu da karşı tarafa zulmederek yapılıyor. Evet. Oysa bu insanın günaha girmesi için bir vesile bir sebeptir. Niye? Netice itibariyle hür bir bayanı siz para mukabilinde tabiri caizse satmak Suçun oluyorsunuz. Evet. Oysa nikah akdinde kadının alacağı mehirdir. Mehir ise kendi şahsi hakkıdır. Ailesinin hakkı değildir. Hmm. Yani bunun ismi süt parası olsun, başlık parası olsun şu veya bu önemli değil. Birçok yörede farklı isimlerde evet. kullanılabiliyor. Ama netice itibariyle bir ailenin bu parayı alması kesinlikle helal olmaz. Ee, bunu her ne kadar... Kızı için harcamış olsalar dahi bunu almasını meşru kılmaz. Yani bu şuna benzer ben size bir harcama yapacağım. O yüzden bana mecburen şu kadar meblağı vermek zorundasınız. Demek gibi bir şeydir ki bu kesinlikle doğru bir şey değil. E, konumuza gelecek olursak madem ki ailenin maddi yükünü erkek karşılıyor. O zaman böyle bir yuvayı yıkacak olan taraf da kızın tarafı değil erkek olması gerekir. Çünkü ben sorumluluk bana dönüyor ise bunun zahmetini ben çekiyor isem bu yıkıldığı zaman zahmeti daha fazla bana döneceğinden dolayı İslamiyet bunun boşlama hakkını erkeğe vermiştir, bayana vermemiştir. Evet. Ancak belli durumlarda işte nikah yapma esnasında böyle bir hakkın kıza verilmesi erkek tarafından Veyahut nikah seyri esnasında erkeğin hanımına istediğin zaman kendini boşayabilirsin diye yetki vermesi durumlarında kadının kendini boşama hakkı olabilir. Evet. Ama burada yine şunu da ifade etmek isterim. Erkeğin böyle bir yetki vermesi kendinden bu hakkı soyutlamaz. Ee, şöyle bir algı var. Bunu daha önceden de işlemiş idik. Madem ki karı koca arasındaki bağ üç bağdır, üç talaktır. Hı hı. Bunun tamamı erkek elinde olmasın. Tek tarafta bunları bitiremesin. Bunun bir tanesini veya iki tanesini hanımına versin. Evet. Kendisi boşamak istese de boşayamasın şeklinde bir algı var. Bu yanlış bir algıdır. Çünkü netice olarak boşayan taraf erkektir. Bu vekalet yoluyla her ne kadar hanımına bu yetkiyi verse de hanımı kendisini boşadığı zaman kocasının vekaletiyle kendini boşuyor. boşamıştır. Evet. Dolayısıyla bir insan birine vekalet verdiği zaman asaleten hala daha o yetki kendisinde var demektir. Yani söz gelimi ben size vekalet veriyorum. Diyorum ki benim adıma bakkaldan ekmek alın. Evet. Size böyle bir yetki vermem. Benim artık ekmek alamamamı gerektirecek mi? Gerektirmeyecektir. Burada da kocanın hanımına böyle bir yetki vermesi, kendini dilediğin zaman boşayabilirsin diye yetki vermesi kendisinden bu hakkı soyutlamaz. Hı hı. Bunun da artı parantez olarak ifade etmiş olalım. Evet. Ee, konumuza gelecek olursak işte kadın diyormuş ki kocasına 3'ten 9'a şart olsun. Bir daha yaparsam, edersen. Yani 3'ten 9'a şart kelimesi ile alakalı kullanılan bir terim. Evet. Yöremizde, ülkemizde bulunduğumuz coğrafyada. Oysa kadının boşama yetkisi yoktur. Kendisine vekalet verilmişse böyle bir yetkisi vardır ama burada da yine kendisine izafe etmesi gerekir. Yani yine misal verecek olursak adam eşine dese ki kendini boşayabilirsin. Ee, onun üzerine kadın da bu vekalet doğrultusunda iyi ben de seni boşadım dese yine geçerli olmaz. Hmm. Belki şöyle demesi gerekir ben kendimi boşadım. Yani boşamayı kendisine izafe etmesi gerekir. Kocasına evet. değil. O yüzden bu kadının e, bu şekilde ağzına bunu sakız etmesi e, sonuç olarak hüküm olarak herhangi bir nikahın feskini gerektiren bir durum değildir. değil. Ama evet. tabi hoş bir tabir de değildir. Hoş bir şey de değildir. Hı hı. E, bundan vazgeçmesi gerek. Çünkü onun o ifadesini kocası da taklit etmek suretiyle veya ondan öğrenmek suretiyle veyahut da ne bileyim kulağa daimi olarak geldiğinden dolayı şuur altı kaldığında bir sıkıntılı bir durumda kızdığı bir durumda o da aynı ifadeyi kullanması durumunda o zaman nikahın e, tamamıyla kopması ayrılığın tamamıyla vuku bulması olur ki bu daha büyük sıkıntılara sebebiyet verecektir. O yüzden e, şaka yapılacak bir mevzu değildir. Evet. E, talak mevzusu, boşanma mevzusu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı şakası dahi ciddi olan şeylerdendir evet. buyurmuştur. E, bunu daha önceden de işlemiştik. Hı hı imkan nispetince bu gibi şeyleri tek, kesinlikle telaffuz etmemek gerekir. gündemimize almamız gerekir. Ama evet. vereceğimiz cevap e, nikah herhangi bir halel yoktur. Ha, dinden çıkma diyor böyle bir şey zaten yoktur. yoktur. Evet hocam. E, sorularımızın birçoğu hocam nikahla ilgili, işte evet. banka kredileriyle ilgili, mirasla ilgili. Yine e, nikahtan bahsetmişken bir başka sorumuzda da sefere giden bir erkeğin misal 9 ay sonra evine döndüğünde nikah yenilemesi gerekir mi diye sormuşlar. Evet. Bu da e, bulunduğumuz coğrafyada hakikaten hakim olan bir görüş. Evet. Yani şöyle algılanıyor, e, nikah yapıldıktan sonra belli bir zaman, beraber olunmadığı zaman nikah sanki kendi kendine nefes oluyor. Oysa böyle bir şey yoktur. E, erkek boşamadıktan sonra e, veyahut da boşamayı belli bir zamana talik etmedikten sonra veya hanımını kendisine belli bir zaman haram etmedikten sonra mücerret beraber olmamak nikahın eskimesi ve dolayısıyla nikahın kaldırılmasına sebebiyet vermez. Evet. Yani ne kadar beraber olması olmasın bu belki karı koca ilişkisi arasında hoş karşılanmasa da hı hı. tabi ama bahsettiğiniz şey seferle alakalı çalışmakla evet, alakalı yani elde olan bir imkandan dolayı değildir evet. böyle ki öyle dahi olsa hı. bu nikahı zedeleyecek bir durum değildir nikahın feskını gerektiren bir durum değildir evet hocam Allah razı olsun ilmihalet lalegül tv.com.tr adresinden gelen sorularımızı cevaplıyoruz değerli dostlar bir diğer sorumuz ihtilam olan kişinin hemen yıkanması şart mıdır? Bu haldeyken bir şey yiyip içmesi caiz midir? Daha sonrası yıkanması caiz olur mu diye sormuşlar. Kişi herhangi bir sebeple ihtilam olacak olsa gerek ile münasebetinden dolayı veya gece rüyalanmasından dolayı meşru çerçevede ihtilam olacak olduğu zaman bu kimsenin yıkanmadan bir şey yemesi içmesi doğru değil. Veya en azından gusül abdese almayacak olsa da ağzını yıkamasının gerekli olduğu kitaplarımızda bahsedilmiş hmm. ağız ve elini yıkaması. Evet. Çünkü e, gusül e, Hades-i Ekber dediğimiz manevi büyük pisliktir. Evet. Bunun izalesi ise boy abdesidir. Hmm. E, suyun e, bütün vücuda temas etmesidir. Dolayısıyla bu kişi bu haldeyken ağzını yıkamamışsa ağzına alacağı su ile o hadesi ağızdan izale etmiş olur ve o su may dediğimiz fıkıhta yani kullanılmış su olur. Evet. Onu içmesi ise caiz değil. Oysa onu içecektir. Hmm. Veya yemesi o halde caiz olmayacak. Evet. O yüzden e, en güzeli tabii ki yıkanmak ama olur ya yıkanmak mecburiyetinde olmadığından dolayı o anlık için en azından hı hı. ve bir şey de yemesi veya içmesi gerekiyorsa en azından elini ve ağz elini yıkar ve ağzını çalkalar ve ondan sonra o yeme ve içme işlemini yapabilir. Peki bir kimse ihtilam olduğunda veya usul gerektiğinde başka bir nedenle hemen yıkanması gerekir mi? Ee, genelde bizim işte camilerimizde çocuklarımıza öğret yani veya bizim çocukluk dönemimizde bizi öğretilen işte bir Müslüman cünüp olduğu zaman derhal vakit kaybetmeden hemen yıkanmalıdır. Yoksa dolayısıyla yerler azap olur falan diyorlar. Her bir adımından dolayı şöyle günah olur, böyle evet. günah olur. Aslında bu gibi şeyler tamamıyla bunun çok kötü bir şey olduğunu Anlatmak ve teşvik vardır. mahiyetinde bir anda yıkanmanın gerekliliğini, şuur altı o çocuklara derc etmek evet. için yapılmış. Fıkhen baktığımız zaman gusül veya abdest, maksud olan bir ibadet değil, maksuda vesile olan bir ibadettir. Maksuda vesile ibadet ederken bu maksud nedir? Namaz. Maksud bir ibadettir. Evet. Abdestsiz yapılmaması gereken bir ibadettir. Ve bir insan namaz ile mükellef olduğu zaman o zaman onun şartlarıyla da mükellef olacaktır. Hı hı. Ama namaz ile daha henüz mükellef değil ise daha vakit gelmediğini düşünecek olursak evet. o zaman onun şartlarıyla da mükellef olmayacak. İşte necasetten temizlik gibi hı hı. veya hadesten temizlik gibi. Ee, bu peki hangi sonucu doğurur? Şu sonucu doğurur. Kişiye gusül gerektiği halde daha henüz bir namaz vakti girmemiş veya o namazla daha bir muhataplılık söz konusu olmamış ise bu kişinin derhal gusül alması gerekmez. Yani farz değildir. Evet. Veya Kur'an-ı Kerim tutmayacaksa, okumayacaksa yani abdestsiz yapması yasak olan bir eylemi yapmayacaksa hı hı. veya o fiilin ona yapmaklılığı bir farziyet konumunda değil ise usul evet. alması farzdır diyemeyiz. Dolayısıyla bu halde uyuması caizdir veya ikinci kez hanımıyla ilişkiye girmesi caizdir. Ancak burada faziletli olan tabii ki yıkanması arada veya buna da imkan yoksa abdest alması ve en azından tenasül uzunun yıkamasından bahsedilir kitaplarımızda ikinci kez hanımıyla ilişkiye girecek olan kişi için. Ama bununla beraber dediğimiz gibi böyle bir mecburiyet yoktur. Kişi gece ihtilam oldu. Ben sabah namazına kadar vakti vardır. Hmm. Sabah namazını da kılmak için yıkanmak zorunluluğu vardır. Ama bundan önce yıkanması bir mecburiyeti vardır denilmez. Evet. Ama tabii bizim o çocukluğumuzda bize şuur altı olarak verilen evet, bir de yine bizde yerleşmelidir. Bir Müslüman o halde asla durmamalı yani ihtiyaç harici evet. durmamalıdır. Ancak e, havanın soğuk olması, işte gece olması, yani bir mecburiyet de yoksa evet. bu gibi ruhsattan faydalanılabilir. Ama imkan bulduğumuz zaman da derhal yıkanmak da gerekir. Hocam peki yani bir gusül abdesti alamayacak kadar hani su yoksa, normal bir şaşal suyumuz var. Ee, böyle bir durum gerçekleşti, rüyalandı. Ee, bu durumda ne yapması gerekir? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, dinimizde zorluk kaldırılmış evet. ve kolaylık dinidir. Hı -hı. Ee, ve teyemmüm denilen bir fiiliyat vardır. Evet. Teyemmüm ise abdest ve guslun halefidir. Evet. Yani bir insan suyu bulamayacak olsa yeterli miktarda abdest veya gusül abdesti alacak miktarda yeterli bir suyu bulamasa veya bu kadar bir su var ama uzak bir mesafede onu evet. alacak imkana sahip değil. Veyahut da su var ama kullanacak imkanı yok. İmkanlı hmm. olmaması hastadır. Evet. Veyahut da e, hastalığı artacaktır. Hmm. Veyahut da tedavi süreci uzayacaktır. Evet. Bunlar onun için bir meşakkattır. Veya su var. Hastalığı yok ama suyu alacak alet ve edevatı yoktur. Yani hmm. bir kuyu düşünelim. Ee, kuyu da artezyen olduğunu kabul edelim evet. olursak. işte elektrik yok ki motorla oradan suyu çeksin. Evet. veya kovası ipi yok ki oradan su alsın. Hmm. Ve dediğimiz manada yakın çevrede de su yok. E, suyun bulunduğu yer ciddi manada uzak bir yer hı. veya var ama hastalığından dolayı kullanamıyorsa hı. bu takdirde teğemmüm alması caiz olacaktır. Evet. O yüzden dediğiniz gibi he, şu da olabilir bunu da söyleyelim. Seferdedir yanında belli miktar suyu vardır. E, Gusletmesi gerekiyor. O suyu o gusülde kullanacak olursa kendisi susuz kalacaktır daha sonra. Hı hı. Veya arkadaşı susuz kalacaktır veya yanındaki hayvanı susuz kalacaktır. Hmm. Böyle bir durum varsa da o su hükmen yok kabul edilecektir ve teyemmüm almasına izin verir Veya gusül almaya yetecek kadar bir su yoktur. Onu zaten başta evet. söyledim. Hmm. Yani e, yeterli miktar abdest Aynen. veya gusül Aynen. hangi durumu gerektiriyorsa o yeterli miktarda su yok ise bu şekilde teyemmüm almasına şartlar oluşursa izin veriliyor. Ve almış olduğu teyemmüm ile de bir daha su buluncaya kadar veya hmm. suyu kullanma imkan buluncaya kadar e, onunla e, dilediği kadar namaz kılabilir, e, dilediği kadar abdestsiz yapılması caiz almayan ibadetleri yapabilir. Bir de kişinin mesela diyelim ki junup oldu ve bahsettiğimiz gibi suyu kullanacak imkanı da yok ve su da yok. Teğemmüm alması gerekiyor. Teğemmümde illaki gusül niyetiyle alma şartı yok. Abdest niyetiyle de teğemmüm olsa yani hadesi izal etme niyetiyle de teğemmüm olsa o teğemmüm aynı zamanda gusül içinde teğemmümdür. Evet. Ee, sadece maksut ibadet için alınmalı veyahutta da e, mutlak manada gusül abdesti alma niyetiyle alınmalı veya abdest niyetiyle alınmalı. Hı hı. Ee, yani şunu demek istiyorum varsayalım Kur'an-ı Kerim okumak için alsa veyahut mescide girmek niyetiyle alsa o gus, e, almış olduğu o temimle namaz kılamaz. Hmm, Ama niyet. namaz kılma niyetiyle teyemmü alsak ki namaz maksut bir ibadettir. Evet. O teyemmümle her türlü ibadeti yerine getirebilir. Kur'an da okur, mescidine, da okuyabilir, mescidine girebilir, girebilir. Evet. O yüzden teyemmüm olacak olan kişi teyemmümde genel bir niyet. Yani mutlak hadesi izal etme niyeti olursa o teyemmüm tamamıyla abdest ve gusül gibi olacağından dolayı onunla her türlü ibadeti ta ki o hüküm kalkıncaya kadar yapabilecektir. Evet hocam Allah razı olsun. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Tuvaletteyken ezan okunsa ya da ezan okunmasına yakın tuvalete girmiş olsa kişi günaha girmiş olur mu? La yükellifullahu nefsen illa usaha buyuruyor Allahu evet. Azimüşşen. Yani kimsenin husumda olmayanı Mevla ona teklif etmez. Hmm. Ki e, tuvalet bir ihtiyaçtır, bir hacettir. E, kişiye ne zaman bu hacetin geleceği belli olmaz. Dolayısıyla bu bahsedilen zamanda da gelmesi durumunda ezanın okunmasından dolayı ona herhangi bir gün olmayacaktır. Tabi onun evet. belli bir adabı vardır. O adab doğrultusunda ihtiyacını görür ve dışarı çıkacaktır. Evet. Ama husus yani böyle bir rahatlığı var. Hemen girmese de olabilir. Ezanı dinleme imkanı varsa tabii ki bu gibi şeylerde ezanı dinlemesi güzeldir. Dinledikten sonra o ihtiyacını giderecek. Ama cemaate yetişme tehlikesi varsa, yetişememe tehlikesi varsa yani ezanı bekleyeyim ondan sonra tuvalet ihtiyacımı göreyim, abdest alayım. Diğer taraftan cemaat kaçacaksa tabii böyle bir şey yapmaz. Derhal o ihtiyacını giderir, abdestini alır ve cemaate yetişme gayreti içinde bulunur. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Üç talak konusunda farklı fetvalardan bahsediliyor. Bu konuyu açıklar mısınız demişler. Biraz önce yine nikahtan bahsetmiştik. Evet. Şimdi erkek ile kadın arasında üç bağ vardır. Ve bu bağların her birilerine talak denir. Hı hı. Ve bu talak koptuğu zaman, yani erkek tarafından verildiği zaman bir daha geriye avdet etmez, bir daha geriye dönmez. Ancak iki bağ ile de nikahın devam etmesi mümkündür. Evet. O bağlardan biri dahi kopsa, tek bağ kalsa yine bu nikahın devam etmesi mümkündür. Gerek yeni bir nikahla, hmm. e, gerek yeni bir nikah yapmadan beraberlikteki ric'i talak ve bayin talak olması hâsı bile bu farklılıklar oluşabilir. Ancak üçüncü bağ da koptuğu zaman artık o erkeğin o hanımla beraberliği bir daha mümkün olmayacaktır. Sadece belli şartlar vardır ki o da anlaşmalı olursa yine caiz değildir. Hı hı. Ee, yani o işlemleri yapmak caiz değildir. Ondan girmeyeceğim. Ee, durum bu iken bir adamın hanımını boşaması mubah olan bir eylemdir. Ancak Mevla'nın buğz ettiği bir eylemdir. Ebğazul <gülüyor> helal ilallahi attalak. Hadis-i şerif olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Yani Allah'ın en buğz ettiği, en sevmediği helal boşamaktır. Ama nasıl ki evlenmek mübah ise boşamak da mubahtır ve haktır. Gerektiği zaman yapılacaktır. Ancak dinimiz boşamada sünnet üzere boşamanın yolunu çizmiştir. Yani bir erkeğin hanımını boşamasında şu yolu takip ederse sünnet üzere boşamış olur. Ama bu yolu takip etmeyecek olursa bidat üzere boşamış olur ve günah işlemiş olur. Kitaplarımızda bu bize nakledilmiştir. Evet. Bunun sebebi arka planda da şu yatmaktadır. Boşadıktan sonra pişmanlık en asgari derecede olmasını sağlayacak tarzda boşamak. Eğer biz o yola başvurmadan fevri davranarak bidat talakıyla boşayacak olursak genel itibariyle böyle bir boşamalar sonucu pişmanlılık ile hüsran ile nihayete eriyor. Bu sefer o hoca senin, bu hoca senin, benim fetvam yok mudur diyerek bu konuda araştırma içinde bulunuyor. O yüzden bize tavsiye edilen sünnet üzere boşama yolunu kişi tercih edecek olursa, burada pişmanlığı en asgari, en edna derecede olur. Peki bu nasıl olacaktır sünnet üzere boşlamak? Bunu da iki kısımda inceleniyor. Bir ahsen, en güzel bir şekilde boşamak. Bir de hasen, güzel bir şekilde boşamak. Ama her ikisi de sünnet üzere boşamaktır. Bir erkek, e, hanımı hayızdan temizlendikten sonra, kendisine cinsi münasebette bulunmadığı temizlilik halinde, bir talak verir. Bu önemlidir. Evet. Niye e, böyledir? Çünkü e, hayızdan temizlenme sürecinde erkek zaten hanımıyla beraber olamamış, ona karşı belli bir iştiyakı vardır. Hı hı. Ve temizlenmiştir, onunla beraber olma imkanına sahiptir. Ama bunlara rağmen beraber olmadan ona talak veriyor ise, burada gerçekten ciddi manada boşamasını gerektiren bir durum vardır. Evet. Bu en azından kararlı olduğunun göstergesidir. Hı hı. Ve böyle bir talak verdikten sonra artık o hanım iddet beklemeye başlar. Ve birinci haıza girer, kirlilik olur, temizlenir. Bu birdir. İkinci haıza girer, temizlenir. Üçüncü haıza girer, Temizlendiği zaman iddeti bitmiş olur. Artık bu kadın sokaktaki herhangi bir kadın gibi istediği biriyle meşhur şartlarda evlenebilir. Yani eski evet. kocasıyla bir bağlantısı kalmaz. Ancak bu bir talak da boşamış olur. Yarın öbür gün bunlar tekrardan beraber evlenmek istedikleri zaman geriye iki talak hakları olmasa hasebiyle evlenmelerine imkan tanınır. Hı hı. Bu açıdan pişmanlığı en asgari olan bir boşama şekli evet. olmuştur. Ama yok ben hanımımı üç da boşamak istiyorum ama günah üzere değil yine sünnet üzere boşamak hı. istiyorum dersen o zaman aynı meselede yani temizlendiği zaman kendisiyle münasebet girilmediğin ona bir talak verir evet. Evet. ve o kadın e, temizlik süreci biter, hayız olur ve hayızdan temizlendiği zaman yine kendisine yaklaşmadan bir talak daha verir. Hı hı. Sonra kadın tekrardan temizlik süreci biter, hayız olur. Hayızdan temizlendiği zaman Üçüncü tuhurda, üçüncü temizlikte bir talak daha verir ve ondan sonra hayız olur. Hayızdan temizlendiği zaman iddette bitmiş olur. Evet. Ve bu şekilde her üç temizlikte kendisiyle beraber olmadan bir talak vermek suretiyle üç talakı tamamlamış olur. Evet. Bu da sünnet üzere bir boşamadır ama ahsen değil. Yani en güzel değil, güzel bir boşamadır. Ee, niye? Çünkü ben üç talakla boşamak istiyorum diyen kişinin izlemesi gereken yolun bu olduğu kitaplarımızda evet. ifade edilmiş. Peki bu şekilde yolu izlemesinde ona ne fayda sağlayacak? Kararlı olduğunun göstergesi. Çünkü bir talak vermişsiniz, aradan belli bir zaman geçiyor. Hmm. Ve o zaman zarfında pişman olsanız geri alabilecek bir imkana sahipsiniz. Ama almıyorsunuz ve kadın temizleniyor. Ve ona karşı bir iştihanız hmm. olduğu halde yine de boşuyorsanız demek ki siz bu konuda ciddi manada kararlısınız. Hmm. Ve bu süreç üç temizlik müddeti devam ediyorsa bunun sonunda pişmanlılık olmayacağınız neredeyse kesin gibi bir durum olacak. Evet. Gerek kadın için gerek erkek için. Sadece erkek meselesi değildir. Çünkü kadının da burada bir takım sıkıntıları ve pişmanlığı varsa en azından bu yuvanın devam etmesi için belli başlı yerlere müracaat eder ve aradaki sıkıntıların kaldırılması üzerine kocasıyla bir münasebete girme konumuna sahip olabilir. Evet. Kişi işte bu tertibi terk ederek Kendisinde cinsi münasebette bulunduğu temizlikte ona talak verse, veyahut da adetliyken talak verse, veyahut da birden fazla talak verse bir anda, hı hı. bu bidat olarak nitelendirilen bir boşama şekli olur ve haram olur, günah olur. Niye? Hı. Çünkü zaten adetliyken kadından faydalanamayacaksın, vermen onunla beraberliğin yani ona karşı bir iştiyakın olmadan vermişin pişman olabileceğin yüzde evet. doksan veya temizlendi ama beraber oldun. Ona karşı bir sükunete erdin ondan sonra veriyorsun. Burada da pişmanlığın %99 olacaktır. Ve nitekim buna dair gelen suallere ekserisi yani fıkhi olarak gelen suallerin ekserisinin talak olması da bu gibi boşamalardan kaynaklanıyor. Yani ben hiç şöyle bir soru görmedim. Ben sünnet üzerime hanımı boşadım ama şimdilik onu tekrardan geri almak istiyorum. Bu zamana kadar böyle bir soru. Ne benim şahsıma, ne benim diğer hoca hmm. arkadaşlarıma, ne Beğenme. de bizim fetva okuluna böyle bir soru gelmedi. Gelen sorular, ben hanımıma hep üç talakta boşadım, ne olacak? Acaba bilinmediği için olabilir mi hocam? sünnet üzere boşama nasıldır? Onun da tabii ki etkisi evet. vardır ama bilinse de derhal kızgınlılık ve bir hmm. anda her şeyi bitireyim şeklinde. Yani fevri hareket etme. Evet. İnsan kızdığı zaman hissi aklının önüne geçiyorsa o insan fevri hareket eder evet. ve sonunda pişman olacağı şeyleri yapar. Ama kızgınlılık halinde hala da aklı selim bir şekilde düşünebiliyorsa yani hislerini aklına tabi edecek olursa hı hı. bu insan yapacağı eylemde genelde pişman olmayacaktır. Peki meselemize geldiğimiz zaman kişi 3 talaklı hanımını boşasa veya 2 talaklı hanımını bir anda boşasa bu bidattır günahtır ama bununla beraber geçerlidir. Bidat olması, bunun günah olması, geçersiz olmasını gerektirmeyecektir. Bu evet. e, dört mezhepte kabul edilen, ittifak edilen bir görüştür. Ancak bazı mezhep özellikle zahiri mezhebine baktığımız zaman bu bidat olduğundan dolayı bunun kabul edilmeyeceği yani geçersiz olduğu söyleniyor. 3 talakı bir anda vermek veya işte Hanbelilerden İbni Teymiye, İbni Kaymil Cevziye gibi bazı zatlara göre ise 3 e, talakı bir anda vermek. Yani enti talukun selasen sen üç talakla boşsun veya boşsun boşsun boşsun şeklinde ardarda boşamak e, tek talak olarak değerlendirilmiş e, kitaplarında mevcut. Ancak dediğimiz gibi bu görüşler cumhura aykırı olan bir görüş olduğu için e, bu fetvalar verilmemektedir. Tabi bunu söylerken de e, bazı e, çevrelerden şöyle duyumda alıyoruz. Ya var olan fetvayı vermeme diye bir şey olur mu? Her şeyden önce bizler e, mukallidiz, müştehit değiliz. Yani hmm. men ayet ve hadis-i şeriften hüküm çıkartabilecek kabiliyette donanıma sahip kişiler değiliz. Kitaplarda var olan fetvaları nakledebiliyorsak ne ala? Dolayısıyla burada bir cumhur, bir çoğunluluğun görüşü vardır bir de azınlılığın görüşü vardır. Burada taşın altına elimi koymaktansa cumhurun yanında olmak tabii ki kişinin tercihi olacak bir tabii. şeydir. Ama bunun yanı sıra birileri kalkıp da diğer fetvaları verecek olursa da onlara karşı bir şey söylememiz de bizim açımızdan en azından doğru değil. Ama e, ha şunu da söyleyelim. Biz bu gibi konularda ferdi hareket etmiyoruz. E, bizim bir kurulumuz var. Fetva kurulumuz var. Camiye olarak söylüyorum. İsmail Camiası olarak. E, burada işte başımızda Hüsamettin hocamız, e, Abdullah hocamız, Emin hocamız. E, evet. ve biz beraber olmak suretiyle dört kişi bir grup artı olarak da bizim fetva heyetinin alt tarafında da 6 kişilik bir heyetimiz var. Ve biz bu gibi konuları istişare yaparak eee hem fikir veyahut da ekseriyetin görüşü olarak bir karar alırız ve onu insanlara evet. aktarmaya gayret ederiz. Ferdi olarak değil. Madem ki cami adına konuşuyorsak hı hı. böyle yapmamız gerekir. O yüzden bu üç talak konusunda her ne kadar bu bahsettiğimiz gibi Cumhur'a aykırı görüşler olsa da biz e, Cumhur'un görüşü doğrultusunda fetva vermeyi ve en azından bu fetvayı nakletmeyi kendimiz için tercih ettik. Diğer taraftan şöyle bir mesele daha var. Bir adam hanımın üç talakla boşuyor, pişman oluyor. Ne yapacağım? İşte e, Hanefi kaynaklarında bu nikah eğer ilk yapılma anında Hanefi kriterlerine göre yapılıp da Şafii kuralları ihlal edilmişse Mesela şafi mezhebine göre nikah esnasında kızın velisinin olması gerekir. Evet. E, velisinin fasık olmaması gerekir. Şahit olması gerekir ve şahitlerin de fasık olmaması gerekir. Hatta şafi kaynaklarında şöyle bir ayrıntı da var. Çok önemli bir ayrıntı. E, bunu e, Allah selamet versin. Halil hocamdan da bizatihi ondan da teyidini almıştım. Halil Gönenç hocamdan. Evet. Bu vesileyle Rabbim ona sıhhat ve selameti ihsan eylesin. Amin, Onu da dua etmiş olalım. Evet. Nikah meclisinde o anda tövbe istiğfar edilse yani hmm. cem'i hatalarımıza estağfurullah dense o tövbe şahitler için geçerlidir Şafii mezhebinde. Yani o anda onlar fasık olarak kabul edilmez ve şahitlikleri kabul edilir. Hmm. Ancak veli için aynı şeyin söz konusu olmadığı. Hmm. Belki veli fasık bir veli ise günahkar bir veli ise ve o anda tövbe ettiyse tövbesinde en azından bir sene sadakat göstermesinin gerekli olduğu hmm. şafi kaynaklarında. O yüzden ciddi manada bir e, sık, zorluluk vardır. Hı hı. İşte bu kurallar ihlal edilerek bir nikah kıyılmışsa o zaman deniyor ki sizin nikahınız zaten şafi mezhebine göre yoktu. Dolayısıyla olmayan bir nikahta siz hanımını boşamıştınız. Oysa bu boşama geçerli bir boşama değil çünkü nikah yoktu. Evet. Yeniden şafi bir kadıya müracaat ederek, şafi bir hocaya hı hı. müracaat ederek e, yeniden şafi mezhebine göre nikah kıyarsınız ve beraberliğinizde devam edersiniz. Evet. Böyle bir fetvadan bahsediliyor. Bu Hanefi kaynaklarında da vardır. Haskefi, İbn Abidin'in metni, Durul Muhtar'da bu konu irdeleniyor. İbn Abidin bu konuyu haşiyesine taşıyarak uzunca tahlilde ediyor. Tabi o dönemde yani İslami bir beldede bu kişi şafik kadıya gönderilir tabiri kullanılıyor. Hatta fukah şunu da tartışıyor. Ya biz böyle diyoruz ama evvelki nikahı lav kabul ediyoruz. Yani Evvelkin nikahı kabul ediyoruz. yok kabul ediyoruz. Bu artı bir yani daha büyük bir sıkıntı olmaz mı? İşte bazıları diyor ki o, o andaki da göre caizdi bu işin yeni bir da göre e, ondan öncekine bağlamaz ondan sonrakine bağlar şeklinde tahliller var. Evet. Şafii fıkhında da buna dair ciddi manada tartışmalar var. İbni Hacer'in olsun bu konuda ve eğer emni olsun e, farklı görüşleri vardır. E, caiz midir değil midir böyle bir işlemin yapılması doğru mudur değil midir diye. Netice olarak bu da tam e, ittifaki olan bir e, kurtuluş yolu değil. Biz biraz önce bahsettiğimiz komisyon adı altında yani fetva kurulu altında bu fetvayı da pek nakletmiyoruz, vermiyoruz. Yani vermiyoruz derken buna bilgisiz olduğumuzdan dolayı değil, bunlara vakıf olmadığımızdan dolayı değil, kitaplarımızda bunların yerini bildiğimiz halde ama bu konuda ciddi manada tartışmalar olduğu için ve insanlar bu konuda çok ciddi hareket etmedikleri, çünkü şunu görüyoruz ki bazı nikah kıyma esnasında aman kızın velisi olmasın, yarın öbür gün boşam olursa Şafi'ye göre kurtarırız evet. Böyle bir algının olduğu bir ortamda bunların böyle bir fetva vermeyi biz doğru görmediğimizden dolayı diyoruz ki bir adam hanımını üç talakla boşadıysa hiç bitmiştir. Boşamasıydı artık geri dönüşümü yoktur. Ama kişi çok sıkıntıda işte bir kere söylemiş oldu, bir kere böyle bir şey ağzından kaçmış oldu, Çoluk çocuk sahibi. Hani yeni evlilerde neyse de ama evet. çocuk çocuk sahibi o zaman buna dair fetva veren hocalarımız vardır. Onlara, Onlara gitsin başlıyoruz. onlardan fetva alınsın. Evet. Ama biz bu fetvayı benimsemediğimizden dolayı bunu yansıtmıyoruz vermiyoruz. Ama dediğimiz gibi yani burada kendimiz bir şey ortaya söyleyerek değil veya o alimlerin fetvasının doğru kabul etmediğimizden dolayı değil cumhurun yanında evet. yer alma adına bunu yapıyoruz. Yani e, ekseriyetin görüşü adına bunu yapıyoruz. Evet. O yüzden bu üç talak meselesinde farklı görüşlerin olması bu bahsettiğimiz konudan kaynaklanıyor. Evet. E, bildiğim kadarıyla Diyanet bu konuda İbn-i Teymi'nin görüşünü fetva olarak verebiliyor. Yani evet. bidat bir talaktır. Üç talaka bir anda vermek ve tek talaktır. E, ki o aslında onların bu fetvası e, birçok toplumumuzdaki bu sıkıntının çözülmesine çok de doğru. sebebiyet veriyor. Yani oraya arayabilir, oradan fetva alabilir bu kişiler. Böyle bir evet. duruma düşen kişiler. Ama biz İsmail fetva kurulu olarak böyle bir fetvayı bile vermiyoruz. Arayıp veya Hoca Efendi'ye gidip fetva almak gerekir mi hocam? Yani şartlarına riayet etme bile He, anladım. ben bunu söylüyorum. Ee, Veyahut da biraz önce bahsettiğimiz Şafii Meslebi'ne göre yeni nikah kıyımı. E, çünkü onun da bazı kuralları vardır. Bu kuralları bilmesi gerekir. Yani. Evet. Ha, biz bunu fetva olarak vermesek de veren Hoca Efendi'ler var. Onlara saygı gösteririz. Hı hı. Ama biz dediğimiz gibi fetva kurulu olarak bu fetvaları nakletmiyoruz söylemiyoruz. Evet hocam. Allah razı olsun. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. İnşallah hocam sonrasında devam edeceğiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz ilmihaletdaregultv.com.tr adresinden gelen sorularımızı yanıtlamaya devam ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Ardından burada olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aranın ardından İlmihal programımıza devam ediyoruz. ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden sizler de sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Hocam bir başka sorumuz, abdestliyken sakalını kesenin abdestini tekrar alması gerekiyor. Bu mantıkla yüzünden kıl koparanın da abdestini tazelemesi gerekir mi? Gerek ya bu söylediği diye. doğru mudur hocam? Yok, e, yani soru sorarken sorunun içinde cevap var. Evet. Ama maalesef yanlış bir cevap evet. olduğu için o cevabın üzerine bina edilmiş olan soru da yanlış olacaktır. Hı hı. E, böyle bir şart yoktur. Aynı şekilde bir adam saçı varken abdest almıştır. saçın üzerine mes vermiştir ama daha sonradan saçını kestirdiyse e, bu kişinin meslini yenilemesi gerekir diye e, bir kural yoktur. Evet hocam. Bir başka sorumuz... Geçen gün 6 yaşındaki kızımla sokakta yürürken bir köpek kızıma saldırdı. Böyle bir durumda köpeği öldürmem caiz midir? Ya da başka bir hayvan saldırdı. E, tabii ki eğer bir zarar varsa ve o zararın bertaraf edilmesi ancak öldürmeyle oluyorsa evet. hayvanat için bunda bir meşruiyet vardır. Kullumuzdurün yuktar kuralınca yani zarar veren her bir şey bertaraf edilmesi ancak öldürme ile mümkünse bunun öldürülmesi mümkündür. Ama tabi burada keyfi hayvan öldürme işlemine girmek de doğru değil. Hatta bununla alakalı Müslim'de olsa gerek İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte bir grup, kureşli bir grup bir kuşu hedef olarak tayin ediyorlar. Canlı bir kuşu hı hı. ve ona ok atışı yapıyorlar. İsabet edememeleri durumunda da sahibine belli miktarda para veriyorlar. Bunu gördüğü zaman e, i̇bn Ömer tabi oradaki kişiler dağılıyor. E, gençler, Kureyş'ten o gençler. Onun üzerine i̇bn Ömer onları çağırarak bunu kim yaptı? Böyle yapan Allah lanet ediyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifini naklediyor. Kim ki canlı bir e, hayvanı hedef tayin ederse Allah ona lanet etsin. Yani hiçbir maksat olmaksızın tamamıyla keyfi bir uygulama olarak, nefsani bir uygulama olarak böyle bir işlem yapması mümkün değil. Bir Müslümana yaraşan bir işlem değildir. Çünkü neticede hayvanların yaşam hakkını bir Müslüman bir insan ferdi şahsi herhangi bir menfaat olmaksızın tamamıyla keyfi bir uygulama olarak öldürmeye izin verilmez. Ama etinden istifade etmek veya birilerine yedirmek ki avcılıktır veya kemiğinden istifade etmek veya derisinden istifade etmek yani bir menfaat mülahaza edilecek olursa o zaman bildiğimiz klasik av hususlarına riayet etmek suretiyle buna izin verilebilir. Ama bunun haricinde tamamıyla keyfi öldürüp ve heder olacaksa bu kesinlikle caiz değil. E, sual eden kimse zaten e, o hayvan e, çocuğuna saldırmış veya kendisine saldırmış evet. ve başka bir şekilde de onu bertaraf edemiyorsa e, tabii ki orada olması gereken o hayvandan kendinin muhafazasıdır. O muhafaza velev ki hayvanın ölümüyle de edecek olursa da bu e, kişinin meşru bir hakkıdır. Evet hocam şimdi bu konuda yine hayvanlara değinmişken Bizim Karadeniz bölgesinde mesela özellikle Rize'de atmaca sevdası vardır onlarda. Atmaca yakalarlar. Belli bir şekilde beslerler falan. Bununla ilgili durum nedir hocam? Atmacayı yakalamak? atmaca olmuş. avcı kuş olarak genelde evet. besleniyor. Köpeklerde de bu durum vardır ki buna fıkıtta muallem tabiri kullanılıyor. Yani avcılık sanatını öğrenmiş evet. hayvan. Kuş için de bu aynı olay vardır. Ve kişi bunu sıf avcılık işlemini yapabilmesi için yakalamış ve o manada eğitmişse bu meşrudur. Buna kitaplarımızda yeri de vardır. Hmm. Hatta eğitmenin nasıl olacağı, bir eğitilmiş bir hayvanın avladığı hayvanın helal olabilmesi için bu hayvanın eğitilmiş olduğu nasıl anlaşılmasıyla hmm. alakalı da birçok mesele beyan ediliyor. Hatta kısaca şöyle anlatayım size ki fıkıhta Hadis-i Şerif'te Efendimiz Adi İbni Atim'den bahsederek işte kişi av için köpeğini saldığı zaman onun avlamış olduğu hayvan yenir mi, yenmez mi? İşte besmele'yi çek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayvanını sal diyor. Eğer hayvanını bulduğunda ölmemiş ise besmele'yi çekerek boğazlaman gerekir. Evet. Ama eğer ölmüşse, yani senin av köpeğin onu öldürmüşse ve besmeleyle de onu göndermiş olduğundan dolayı o helal olur. Ama av köpeğinin yanında başka bir hayvan da varsa ve o hayvanı kim öldürdü de bilinmiyor Bilmiyorum. ise burada helallik ve haramlık karşılaşacağından hı. dolayı haramlık tercih edilecek ve o hayvan yenmez. Bunu hı. da hadis şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Peki bir hayvanın av köpeği olabilmesi nasıl olacaktır? E, i̇ki unsur vardır bir, e, ava saldığında geri çağıracağın zaman geri gelmesi gerekir. Hı hı. Bir de yakaladığından yememesi gerekir. Ve Ebu Hanife'ye göre bu üç kere teker etmesi gerekir. Yani üç defa bu şekilde tecrübe edeceksin. Evet. Ve üçünde de geri geliyor ve yakaladığından da yemiyorsa bu hayvan artık muallem sınıfına girmiş. Avcı hayvan konumuna girmiştir ve bunun avladığı hayvan helal olur. Evet. Diğer şartları riayet etmek suretiyle. Kuşta ise avcı kuşlarda ise bu iki şart değil tek şart vardır. Yani çağırdığın zaman geri gelecek ama yakaladığından yememe şartı yoktur. Çünkü kitaplarımızda diyor ki kuşun eğitimi yer hayvanın eğitimi kadar kolay değildir. Hmm. Bu manada kuş terbiye olmaz. Yani illaki yakaladığından kendisi Kesinlikle yiyebiliyor. Evet. Yemesi ise onun eğitime elverişli olmadığı manasında değil. Ama yeter ki çağırdığın zaman geri gelmesi gerekir. Ve bu da üç kere tekrar etmesi gerekir. Bu manada o da avcı bir kuş olabilir. Ve onun avladığı hayvan da şartlarına riayet edilmek hmm. suretiyle helal olur. O yüzden bahsettiğiniz gibi Karadeniz bölgesinde genelde evet. Yani avcı kuşlar için bu işlem yapılır, yakalanır ve eğitilir ve avcılıkta da kullanılır. Bunda mahsur yok. Ama bunu bir kumar aleti olarak yapmak işte veyahut da burada farklı şeyler yapılabiliyor. Bunlar dövüştürülebiliyor, yarıştırılabiliyor, yarıştırılabiliyor. Olsa bu gibi falan. işlemler yapılması tabii ki fuken uygun şeyler değildir. Hem hayvana heziyet olma hem de özellikle evet. kumar oluyorsa bu zaten fuken de haramdır. Evet hocam Allah razı olsun. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Yurt dışında çalışımdan dolayı sürekli takipçiniz değilim ama büyük bir kedi severim. Bizi de yine daha önceki programlarımızı tekrar izleyerek takip ediyor. Kediler hakkında ne kadar hadis var ise araştırıp buldum. Bugüne kadar hangi evliyaların kedileri vardı onları bile araştırıp buldum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kedisini, adını, türünü, cinsiyetini bile buldum, öğrendim. Bir programımızı izlerken kedilerle ilgili konunuza denk geldim. Ee, Fatih Kalender Hoca Efendi kendisine Allah razı olsun, ilmini artırsın. Kedinin içtiği suyun mekruh olduğunu söyledi. Tenzihen mekruh ifadesini kullandı. Bildiğim kadar ve olmayan ilmimle tenzihen mekruhun aksini yapmak sevap ve ölmeyi gerektirir. Kedinin içtiği sudan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest aldığı Hazreti Ayşe Radiyallahu anh'tan rivayettir. Sıhhati yalan olmayacak derecededir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapılmaması, sevap ve ölmeyi gerektiren bir şey yapmış olması... Tersiyle doğrulanıp Efendimizin istenmeyen ters bir hareket yapmış olmasına mahal vermiş olmaz mıyız diye sormuşlar. Ayrıca işte her evliyanın kedisi vardı. Efendi Hazretleri'nin de kedisi var. Çüppeli hocamızın da var. E, hocalarımız, şeyhimiz e, kedilerle iç içe şey yaşamaları abes kaçmıyor mu diye sormuşlar hocam. Evet bu arkadaşımız hakikaten kediye karşı olan sevgisi, evet. merakı ve onun kedi hakkında da belli bir merhale ulaşmasına sebebiyet vermiş Anladığım kadarıyla hadis-i şeriflerdeki yorumlar veya hadis-i şeriflerden yola çıkarak da belli bir hükme varılmasının gerekli olduğundan bahsediyor. Evet. Tabii şunu da düzeltelim. Tenzihi mekruh yapılmamasında sevap ama yapılmasında ise bir azabın olmaması. Hı hı. Orada herhalde bir cümle kaydı. Evet. kaydı oldu. Şimdi daha önceden de ifade ettiğimiz gibi bizler Fıkı direkt ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden anlayabilip ve aktarabilecek takatta, kudrette, donanımda değiliz. Hı hı. E, i̇ki şekilde e, fıkıhçı vardır kitaplarımızın beyanı. Aslında bunların tabakat olarak farklı değerlendirmeleri vardır ama genel olarak baktığımız zaman bir fakihün bin nefis dedikleri, bizatihi müştehit olan yani ayet ve hadis-i şeriflerden istilal edebilecek donanıma sahip ve oradan hüküm çıkartabilecek fakih. Ebu Hanife'ler, İmam-ı İmam Malik'ler, İmam Muhammed'ler, İmam Ebu Yusuf'lar gibi. Aynen. Bir de fakihun bil ibare dediğimiz ibarede var olan yani ibaredeki fıkı aktarabilme. Bizler fakihun bil ibare dahi değiliz. Yani ibareleri de tam manasıyla aktarabilecek takata dahi sahip değiliz. Ancak bildiğimiz kadarıyla, bulduğumuz kadarıyla onları aktarmaya gayret ediyoruz. Bilemediklerimizi, bulmadıklarımızı kendimiz direkt Kur'an-ı Kerim'den veya hadis i Şerif'ten çıkartacak dediğimiz gibi bir ilmi sahada değiliz. Öyle bir kişi de zaten yani mutlak müştehit tarzında bir kimseyi de zaten tanımıyoruz. Evet. Bilmiyoruz. Hatta yine biraz önce bahsetmiştik Halil Gönenç hocamızın bir dersindeyken o kendisi bunu ifade etmişti. Artık günümüz ferdi olarak bir hocanın ...yeni meseleler hakkında hüküm vereceği bir zaman değildir demiştim. Çünkü gerçekten meseleler çoğalmış... ...ve bir insanın bunların tamamına ihtiva edecek bir bilgiye, bir donanıma sahip olması da... ...günümüz şartlarında mümkün, mümkün değildir. Değil. Artık Ebu Hanife'ler, İmam-ı yoktur. Mecmalar olmalıdır. Heyetler olmalıdır. Evet. Gruplar olmalıdır. Ve herkes taşın altına elini koyarak bir karar verilmelidir. Hı hı. Yoksa yine yani ferdi olarak ben bu konuda böyle diyorum ve onu diyen daha önceden kimse değil ise böyle bir uygulamanın doğru olmayacağını da Halil hocamız bizatihi nakletmiş idi. Evet. O yüzden biz yani hadis-i şeriflerden yola çıkarak bir hüküm vermeyiz. Belki kitaplarımızda var olan hükümleri naklederiz. Hı hı. Bunun sebebi hadis-i şeriflerdeki yani bu şu demek değildir biz hadise tabi değiliz, kitaba tabi şeklinde değil. O kitabın ifadeleri hadis-i şeriflerden istilal Kesinlikle. edildiğinden dolayı. Ancak Müştehit imamlarımız hadis-i herifleri tahkik edebilecek, tahalledebilecek takata sahipler ama biz öyle bir takata sahip değiliz. Onları anlamaktan dahi aciziz. Evet. Onları anlayanları anlamaktan dahi aciziz. Evet. Yani daha da aşağısına gelecek olursak. Peki biz burada ne yapıyoruz? Biz direkt fıkı kaynaklarımızdaki ibareleri naklediyoruz. ile alakalı meselemize gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kedilerle işli dışlı olması, sahabe-i kiramın işli dışlı olması doğru. Hatta birçok Allah dostunun ki yakın tarihte Efendi Hazretlerimizin evet. de evinde kedinin olduğunu bizatihi müşahede etmekteyiz. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ettiği gibi bu insanlarla beraber olan, insanlarla içli dışta olan onların yanında tavvaf tabirini kullanıyor. Her daim girip çıkan bir hayvandır ifadesinin kullanmasının zaten bir tezahürüdür. Ancak bunun fıkhi hükmü yani artığına vereceğimiz fıkıh hüküm biz bu hadis-i şeriflerle değil fukanın taliline bakarak söylüyoruz. Yani. Ve bu konuda Hanefi kaynaklarının temel kitabı olan kitab Asıl yani İmam Muhammed'in altı esas kitabının birincisidir. Orada kedi ile alakalı bir sual sual ediliyor, soru soruluyor kendisine. Elcüvecani tarafından kedinin artıyla abdest almak caiz midir diye. İmam Muhammed ben e, onunla abdest almamayı tercih ederim hı hı. veya ondan başka bir suyla abdest almayı severim ifadesini kullanıyor e, Cami-ü Sagir yine aynı şekilde İmam Muhammed'in Altı Esas kitabından bir diğer evet. kitabıdır o da Zahir Rivaiye kitabıdır orada ise kedinin artıyla abdest almanın mekruh olduğundan bahsediyor hı hı. E, şimdi Hanefi kaynaklarında mutlak kerahat tahrimi ifade eder tahrimi mekruhtur ancak e, kitab aslın ifadesinde e, ben diğer suyla abdest almayı severim ifadesi ise tenzihi i ifade eder. Evet. Bu iki ibareden yola çıkarak daha sonradan gelen alimler ihtilaf etmiş. Kedinin artı tahrimen mekruh mu yoksa tenzihen mekruh mu? Ki bunu daha önceden işlemiştik aslında. Evet. Ee, İmam-ı e, kedinin artının tahrimen mekruh olduğunu söylüyor. Ki o da kural olarak şundan bakıyorum. Çünkü aslında genel kural, genel kıyasa baktığımız zaman arta vereceğimiz hüküm, sallıya vereceğimiz hükümle aynıdır. Evet. Sallıya vereceğimiz hüküm ise ete vereceğimiz hükümle aynıdır. Yani bir hayvanın eti necisse, sallyası necis, sallyası necisse o salyanın temas etmiş olduğu artık da necis Fiyası olacaktır. Olur. Kedi de böyle olması gerekir. Çünkü kedi eti yenen hayvanlardan değildir. Ancak kedinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi insanlarla çok işli dışlı olmasından dolayı Efendimiz onlar hakkında bir ruhsat vermiştir. Bu açıdan bakıldığında kerahat vardır ama bu kerahatin tahrimi olduğunu söylemektedir. Hmm. İmam-ı Tahavi. Ancak İmam-ı Kerhi'ye baktığımız zaman yine Hanefi fukasından kedinin necis olmadığı hadis-i şerifinden yola çıkarak onun arttığındaki mekruhiyet ise kendi genelde fare yer, işte kertenkele, keler türlü hayvanlar yiyebilir evet. ve yeni yemiş olma ihtimali vardır. Hmm. E, yemiş belli bir zaman geçmişse zaten ağzını temizliyor. Ama yeni yemiş olma ihtimali vardır. Bu ihtimale binaen tenzihi mekru olduğundan bahsediliyor. Hmm. Ve ulema bu iki görüşü kitaplarına nakletmiş. Hatta i̇bn Cem Bahri'nde bu konu Bahru Raik'te geniş bir şekilde yer almıştır. Ta Kitabül Asıl'dan, cami Sagir'den ve daha sonradan İmam-ı ve Kerhilere gelinceye kadar bu konunun seyrini de beyan etmiştir. Evet. Bizler de fıkhımızı oradan öğrendiğimiz için oradaki görüşleri nakletmekten hmm. ibarettir. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kedinin artıyla abdest almış ise ki ben bu konuda bir bilgim yok. Yani aldı veya almadı diyecek bilgiye sahip değilim. Ama almış dahi olsa yine kitaplarımızda şöyle bir ifade vardır. Kedinin artıyla abdest almanın mekruhluğu temiz su varkendir. Eğer temiz su yok sadece o su var ise o artık varsa o zaman kerahat zaten kalkacaktır. Evet. Bir ikinci olarak da Efendimizin bir tatbiki bir öğretimi de olmuş olabilir. Yani fukanın o konuda ne dediğini açıkça söylemek gerekirse bilmiyorum hadis-i şerifin sıhhat derecesini de bilmiyorum ama bilsem de pek benim için bir şey değişmeyecektir. Çünkü ben hadis-i şeriften istilal ederek bir hüküm söyleyecek konumda değiliz. Hı hı. Belki ulemanın söylediği görüşleri naklediyoruz. Evet. O yüzden ihtiyazsa dediğinde tahrimen mekruh görüşü ağır basacak olursa sakınılması evladır. Hı hı. Ama bu kedi beslemekten sakınmak değil artığından sakınmak. Evet. Yani onlara mahsus kaplar olur. Onlara mahsus kaplar da onlara yem veririz. Suyunu veririz kendi kaplarımızı kullandırmayız hı hı. elimizi işte temas ettiği zaman yaladığı zaman elimizi yıkayıp da namazımızı hı hı. kılarız bunlara dikkat ederiz ama onlar haricinde yani kedi beslemek beslememiz onun artığına verilecek olan bahsettiğimiz bu hükümlerin farklı olmasıyla hılafını tesir edecek bir durum değildir Evet, yani ehlullahın öyle. beslemesi de bundandır. Hı hı. İşte Efendimiz Aleyhisselatu vesselam zamanında da olması bu şekilde değerlendirmemize mani bir durum yoktur. Hucam. Yani o kardeşimiz besleyecekse evet. yine besler. Hı hı. Hatta e, Efendimiz besledi diye besleyecekse belki bundan dolayı sevap, sevap da alacaktır. Evet. E, büyükleri takdiden yapacaksa belki hı hı. bundan dolayı bu merhametinden dolayı Mevla Teala Hazretleri ona ecir de verecektir. Şu Ama bunun e, yani fıkhi hukuklara da riayet etmesinin e, gerekli olmasını unutmamak gerekir. Evde yine beslenmesi ne izin verilen hayvanlardan bir tanesi değil mi hocam? kedi? Ki. Yani bunun gibi mesela işte akvaryum koyuluyor veya işte muhabbet kuşu konuluyor. Bunlar da herhangi bir Bir tarihte sorun... Efendi Hazretlerimiz, e, babam sahaydı o zaman. Allah rahmet Allah eylesin. Rahmet Rabbim eylesin. cümlemizin ölmüşlerine rahmet eylesin. Amin inşallah. E, evimize Efendi Hazretlerimizi davet etmişlerdi e, bir yemek münasebetiyle. Bizim de o zaman bir muhabbet kuşumuz vardı. Ufak He. bir kuşumuz vardı. Benim o zamanlar işte talebelik yıllarım, hmm. ufaklık yıllarım. E ve bize çok alışmıştık. Kafesi devamlı kapısı açık içeride dolaşıyor. Hmm. İşte yüzümüze konuyor, kafamıza konuyor. Biz de adeta oynuyor idi. Ama Efendi Hazretleri gelecek diye rahatsızlık vermesin, sofrada dolaşmasın diye onu kafese kapatıp kapağını da kapatmıştık. Ha. Neyse Efendi Hazretlerimiz geldi, yemeye geçtiler. Yanındaki ikman arkadaşlarla, kardeşlerimizle beraber, abilerimizle, hocalarımızla beraber. Tabii o esnada kuş bağırdı. Efendi Hazretlerimiz, ben çok yakinen hatırlıyorum, babama ben babamın ismi İhsan'dı, İhsan Efendi o kuş ne diyor biliyor musun? dedi. E tabii oradakiler ne diyor Efendi Hazretleri deyince, beni niye kafese kapattın diyor hmm. dedi işte oradakiler dedi sonra işte bu kuşlar dışarıda yaşamaz şudur budur gibi bazı talihlerde bulunuyordu. Evet. Ee, diyeceğim şudur ki bir hayvana eziyet etmek doğru bir şey değildir. Evet. Hürriyetini kısıtlamak doğru bir şey değildir. Hı. Belki fıken buna haramdır diyemeyiz. Evet. Caiz değildir diyemeyiz. Ee, ancak bir Müslümana yaraşan bir işlem değildir. Gerçi bu kuşlar gerçekten Kuşağı dış değil, ortamda şeyamıyor. yaşayamayacak. Evet. Ama bunların ataları böyle değildi. Hı. Bunlar sıf bu gibi yerlerde birileri zevki bir şekilde bunları beslesin diye ataları bir yerlerden alındı ve bu sektörler oluştu. Evet. belki de bu sektörlerde hayvanlara karşı belki zulümler de yapılabiliyor. Hı. O yüzden e, yani bir Müslümanın imkan nispetince e, beslememesi ama besleyecekse de zulmetmemesi Hı. çünkü şunu biliyoruz e, hayvan tek kaldığı zaman sesi daha güzel evet. oluyor diye onu eşsiz bırakmalar Hı. yapabiliyorlar veya yemlerinde belli oynamalar yapıyorlar. E, bunlara temas etme yani Bunlara e, ne bileyim pinin vermemek gerekir. Evet. Besleyecekse de hayvana zulmetmemek gerekir. Balık için de aynı şeyi söyleriz. Yani biz caiz değildir demiyoruz. Hı -hı. Konuşmamızda bu anlaşılmasın. Evet. Ama bu manada seçici olmak, dikkat etmenin gerekli Hı -hı. olduğunu da vurgulamak istiyorum. Ve bu vesile de bir hatıratımıza nakletmiş olduk. Evet hocam. Allah razı olsun. Başka bir sorumuzla devam ediyoruz. Kadın ve erkeğin dinimize göre saç boyatmasındaki hüküm nedir? Cevaplandırırsanız sevinir mi? Saç boyasıyla dikkat edilmesi gereken dört şart vardır. Bunu daha öncesinde de defalarca aslında dillendirmiştik. Evet. Renginin siyah olmaması, buna dair farklı görüşler olsa da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş siyah boyanın izin verilmemesi. Hı hı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke <gülüyor> Hazreti Bekir Hz. Ebu Teala Sıddık'ın babasını kendisine getirildiğinde Gayru herde şeyi değiştirini bu sevat yani bu beyazı değiştirin ama siyahtan da kaçının diyerek boyanmasına bir nevi kınalanmasına izin vermiş ama siyah rengi diye istina etmiştir. Evet. Bu manada hanefi fukansı genel itibariyle veya çoğunluk itibariyle siyah izin vermemişlerdir. O yüzden diyoruz ki birinci olarak siyah olmayacak rengi, ikincisi jöle şeklinde olarak altına suyun ulaşmasına mani bir kalıp olmayacak abdest ve gusül manasında sıkıntı olmasın diye yani tamamıyla bir kına şeklinde olacak sadece bir boya verecek hı hı. bir tabaka oluşturmayacak üçüncüsü ise içinde haram veya necis bir madde bulunmayacak bu da önemlidir evet. dördüncüsü ise sağlık açısından zararlı olmayacak bu dört şart tatbik edilecek olursa boyaya izin verilebiliyor ama bu dört şarttan bir tanesi problemli olursa Genel olarak biz bunun caiz olmadığını söylüyoruz. Evet hocam erkek için de aynı. Kadın, kadın için de, için de aynı. Evet. Eşinin parasıyla hacca giden bir kadın daha sonra kendi parasına malik olursa tekrar bu kadının hacca gitmesi gerekir mi? Şimdi hac ibadeti hem bedeni hem mali bir ibadettir. Evet. Ancak hac ibadetinin farz olabilmesi zekat veya kurban ibadeti gibi sadece mala tahallük eden bir konum değildir. Hı hı. Belki oraya gitmeye imkan bulmaktır. Evet. Dolayısıyla bir kimse fakir olduğu halde yani nisap miktarı malı olmasa dahi oraya bir şekilde gitmişse birileri göndermiş veya herhangi bir nedenle bir şekilde gitmişse hı hı. ve hac aylarında orada bulunmuş ve mutlak hac niyetiyle de hacını yapmışsa bu kimse farz hacını yerine getirmiş olur. Evet. Çünkü kural olarak kişi hac aylarında orada bulunup ve o sene hac yapmaya da imkanı varsa hı hı. o kişiye zaten farzdır. Zengin olsun veya fakir olsun. Evet. Dolayısıyla yapmış olduğu hac ise farz olan hac yerine getirmiş hmm. olacağından dolayı Daha sonra da maddi imkana sahip olması ikinci kez bir daha hacca gitmesini gerekli kılmaz evet. e Çünkü dediğimiz gibi bu sadece maliyete bakan bir durum değil hmm. Oraya gitmeye imkan bulmaktır O kişi de bulmuştur ve bir şekilde oraya gitmiştir ve haccını yapmıştır Ama kişi farz hacını yapmadığı halde oraya gitse hmm. ve hususiyetle nafile hacca niyet etse Evet, hususiyette yani nafile bir hac yapma niyetinde bulunsa bu takdirde hanefi fıkhına göre o kişinin yaptığı hac nafile olur ve farz hacda da yükümlü olur. Şafi mezhebi böyle değildir. Onlarda nafile niyet etse dahi yine o farz haccı olarak kabul ediliyor. E usulü bir takım kurallardan kaynaklanıyor bu ihtilaf. Hı. Ama Hanefi mezhebine göre mutlak hacca niyet etse veya farz hacca niyet etse farzat yerine gelmiş olur. Ama hususiyetle tansis ederek üzerine basarak ben nafile hacca niyet ediyorum derse ki böyle yapmak da doğru bir şey değildir. Hı. O kişinin hac yaptığı hac nafile olur. Farz da üzerinde zimmetine değin olarak borç olarak sabit olur. Evet, evet. Ama böyle bir durum olmadıktan sonra yapılan haç farz haccıdır. Bir daha zengin olması ikinci kez hac yapmasını gerekli kılmaz. Evet hocam. Şimdi özellikle bayanlar da haç konusu veya umre konusunda devamlı soruyorlar hocam. İşte e, tek başımıza gidebilir miyiz? İşte biz kadınlar hep beraber toplandık. 20 kişi 30 kişiyiz. Hepimiz kadınız yine gidebilir miyiz şeklinde. Bu konuda hüküm nedir hocam? Aslında bunu da daha önceden konuşmuş evet. idik defalarca. E, bir bayanın seferi olan bir mesafeye mahremsiz gitmesi caiz değil. Hı hı. E i̇sterse bu gideceği mesafe yani seferi olan mesafeyi ibadet niyetiyle gitsin isterse ziyaret niyetiyle gitsin. Evet. Bir şey değiştirmeyecektir. Dolayısıyla günümüz şartlarındaki hac e, uzak bir mesafe, seferi bir mesafedir. Türkiye'den oraya gitmeyi kastediyorum. Hı hı. Yoksa Mekke'de bulunan bir bayandan bahsetmiyorum. Evet. E, seferi bir mesafedir. Dolayısıyla hac veya ümre için dahi olsa bir kişinin, bir bayanın e, kadın cemaat halinde dahi olsa e, mahremsiz olarak gitmesinin caiz olmadığını söylüyoruz. E, ancak şafi mezhebi bu konuda biraz daha farklıdır. Çünkü e, onlara göre farz olan hac veya farz olan ümre için çünkü hmm. ümrede şafi mezhebine göre farzdır, evet. hanefi mezhebine göre sünnettir. Evet. Ee, bunun için bir bayanın güvendir bir bayan heyetiyle cemaat halinde gitmesine müsaade ediliyor. Hı hı. Ama farz olan hac içimdir bu. ikinci hı hı. veya üçüncü kez için değildir. Değil bu da Şafi mezhebindedir. Hanefi mezhebinde böyle bir fetva da zaten verilmemek. Yani Şafi mezhebini taklit edilebilir mi? Yani oradan? edilebilir dersek biz fetva vermiş oluruz. Hı hı. Biz böyle bir fetvayı nakletmiyoruz. Vermiyoruz. Ama veren Hoca Efendi'ler vardır. Hı hı. Kişi ferdi olarak da böyle bir şey uygulayacaksa da ona diyecek bir şeyimiz yoktur. Ama sadece şunu deriz. Hac bir ibadettir. Ümre bir ibadettir. Bir ibadeti yapayım diye diğer taraftan bir günahı işlemek doğru bir şey değildir. Onu en bağ iyi şekilde yapabilmek en güzel. Husus, e, mahremsiz gidildiği zaman bazı sıkıntıların olduğunu orada bizzat müşahede etmekteyiz. Hmm. Çünkü hac meşakkatli bir yolculuktur. Evet. Gerek yolculuk, gerek otelde konaklama, gerek oradaki fiiliyatlardaki intikaller vesaireler ciddi manada meşakkatli olan bir ibadet yolculuğu olacağı için bir bayanın yanında mahremi olmaması onun açısından çok büyük sıkıntılara vesile olabiliyor. Evet. Diğer taraftan fitneye de vesile olabiliyor. Hı hı. O yüzden böyle bir fitneye asla mahal vermememiz gerekir. Çünkü buna dair gelen e, değişik değişik sualler hep mahremsiz gitmeden kaynaklandığını görmekteyiz. Evet. O yüzden kesinlikle bir bayanın mahremsiz gitmesinin doğru olmayacağını söylüyoruz. Evet hocam. Bir başka sorumuz. İlmihal programda Cuma namazından önce kaza kılınabilir dediniz. Ben öğle namazından 15-20 dakika önce kerahat vaktidir. Namaz kılınmaz diye biliyordum. Yanlış mı biliyorum? Bu konuda yardım eder misiniz demişler hocam. Doğru biliyor. Bilgisinde bir yanlışlık yok. Bizim söylediğimizde de aslında bir yanlışlık yok. Evet. Meseleyi şöyle izah edecek olursak. Üç kerahat vakti yani güneşin doğumu ta ki işrak vakti girinceye kadar. İkincisi güneşin tam zirvede olduğu bir vakit. Yani öğle namazından takriben ki günümüzde biz yarım saat diyoruz. Yarım saat önce bir de güneşin batım anı ki akşam namazdan yarım saat veya 45 dakika ki bir zaman dilimi. Ancak öğle vaktindeki keraat konusunda imamlar arasında ihtilaf var. İmam-ı Ebu'suf bu konuda diyor ki cuma vaktine mahsus olarak cumada öğle vaktinde keratin olmadığından bahsediyor. O yüzden bilmiyorum onu biz nerede söyledik onu hatırlamıyorum daha da. Daha bir programımıza söylemiş. Dillendirmiş olabiliriz. Evet. Kişi cuma namazına gitti ama daha henüz ezan okunmadı. Tahyatül Mescid kılmak istiyorsa hı hı. da Ebu Yusuf'un bu fetvası doğrusunda kılmasında bir mahsus yoktur. Çünkü cumaya mahsus olarak böyle bir fetva Ebu Yusuf'dan nakledilmiştir. Evet. Hatta Haram-ı Şerif'e baktığımız zaman Haram-ı Şerif'te Şafii mezhebine göre hiç kerat vakti yoktur. Ee, ama tabi biz böyle genelleme olarak böyle bir fetvayı vermiyoruz ama e, Ebu Yusuf neticede mezhep içinde bir e, görüş olarak beyan edilmesi bile baktığımız zaman e, o kişinin de adetiyse kuşluk namazı kılmak tayyatun mescid namazı kılmak e, girmişse de daha önceden de bunu yapmamışsa Ebu Yusuf'un bu fetvası doğrusunda hareket etmesinde bir mahzunlu olmayacağını söylemiştik evet hocam. dolayısıyla bu genel değildir yani Hı -hı. cumaya mahsus Ebu Yusuf'un fetvası doğrusunda hareket etmektir Allah ona rahmet eylesin. Amin inşallah. Allah razı olsun. İlmihalet lalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı cevaplamaya devam ediyoruz. E, sual-i cevaplı İslam fıkhının birinci cildinde makine kesimiyle fabrikalarda kesilen tavukların İslami usullere göre kesilmediği için etlerini yemenin haram olduğunu okudum. Bugün birçok yerde satılan tavuklar makine kesimiyle kesiliyorlar. Benim sorum şu kaynağını bilmediğimiz bir yerde tavuk eti yesek ve bu makine kesimi olsa Haram yemiş olur muyuz ve 40 gün amelimiz kabul olmaz mı ve daha genel olarak soracak olursam kasıtsız bir şekilde haram lokma yenenin 40 gün ameli kabul olmaz mı? Şimdi birinci olarak bu bahsedilen kitap bizim heyet halinde İsmail heyet halinde hazırladığımız bir kitabın bir cildi. Evet. Ancak onda makinalı kesime haramdır ifadesi yok. Hı hı. Belki e, kesimde aranan şartlarda el kesimi olması makinalı kesimin caiz olmayacağı ifade edilmiş evet. ve buna dair de deliller serdedilmiştir. E, makinalı kesimle alakalı e, günümüz alimlerin farklı mütalalları vardır. Ama ihtiyaz dediğinde biz bunların caiz olmadığını, el kesiminin şart olduğunu hı hı. çünkü e, mecmal Fıkhiye İslam Konseyi Rabütatül Alemin İslamiyeti'nde düzenlenen Herhalde 1985'li veya 86'lı yıllarda olsa gerek. Hatırladığım kadarıyla kitapta yani evet. e, onların fetavasında. Buna dair yaptıkları toplantıda zarurete binaen bunun caiz olduğuna söylemişler. Yani gerekçelerinde bu konuda zaruret vardır. Çünkü kitlesel bir e, tüketim var. Bu kitlesel tüketime kitlesel bir üretim olarak entegre sisteminde artık makina bir mecburiyettir. Olmazsa olmazdır. Dolayısıyla bu illaki yapılması gerekir şeklinde evet. bir fetva verilmiş. Ancak e, Türkiye için meseleyi ele aldığımızda e, GIMDES, bu helal e, gıdalandırmada sertifikala yapan bu kurum e, bu konuda titiz davrandı. Dedi ki biz makinalı kesime sertifika vermeyeceğiz, şartları zorlatacağız dendi hı hı. E, ve bu konuda ciddi manada bir başarı da sağladılar. Ve verilen veriler açısından baktığımız zaman Türkiye'de 3 veya 3,5 milyon günlük kesim var. Hı hı. Bunun 3'te ikisi el kesimine dönmüş bir durumda. Demek ki bu konuda zaruret yokmuş. Demek yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Ve ben evet. kendim bizatihi günlük 300 bin kesen bir firmayı ziyaret ettiğimde buna dair yani kesimhanesini ziyaret etmiştim ki Türkiye'de büyük firmalar arasında... E, zikri geçiyor ki o dönemlerde fazla da yoktu ve hmm. 300.000 kesim yaptırdı halde bunu el kesimi yaptığını ben bizatim ettim evet. gördüm e, belli e, kurallar doğrusunda yapılıyor demek ki bu mümkün yapılabiliyor hmm. o yüzden zarurete binaen tabirini kullanmamız şartları zorlamamamızdan kaynaklanmış oysa şartlar zorlandığı zaman e, makine kesimi demek ki bir zaruret değil bir mecburiyet değil el evet. kesimiyle yapılması da mümkün şu anda bariz örneğidir hmm. Hatta şunu da söyleyebilirim yani bu gerçekten böyle mi yapılıyor? Bunu ben bizatihi görmek istiyorum derlerse de belki kesimhanelere herkesi sokmazlar. Ama Gimdes'in genel merkezine herkesi sokarlar. İsteyen orada izleme var değil mi? Hocam? İsteyen bir kimse orada çünkü sertifika verdikleri zaman şunu şart koşuyorlar. Kesimhanede 24 saat yayın yapan canlı kamera sistemi olacak. Hı hı. Ve merkezden genel merkezden her daim orası seyredilebilecek. Tabii sadece onunla yetinmiyorlar Ara denetlemeler yapıyorlar. Habersiz denetmeler. Onların belli süreçleri var. Evet. Dolayısıyla bir vatandaş olarak ben bunu görmek istiyorum dediği zaman işte Gimdes'in genel merkezine gider. Orada ben işte hatta bizim ismimiz de verebilirler. Hı -hı. Duydum diye. Ben buradan bunu seyretmek istiyorum diyerek orada... O anda hangi firma kesim yapıyorsa onunkini açıp gösterebilirler. Onlar da görebilirler. Belki uygulanılabilen bir şeydir. Evet, o yüzden biz bu konuda titiz olmamız gerekir. Seçici olmamız gerekir. Çünkü makinede bazı sıkıntılar var. Bir besmele meselesinde sıkıntı var. İki hayvanda kesilirken kesim şartlarında aranan bazı kriterler var ki makine bunu yapmayabiliyor. Giyotin bunu yapmayabiliyor. Veyahut da işte şok havuzundan çıkan kanatlıların boyunları standart değil. Bazı çok aşağı bazı çok yukarı alabildiğinden dolayı kesim noktaları farklı olabiliyor. Bunun gibi bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılarda madem ki alternatifi de vardır, el kesimi de vardır. Müslümanların bu konuda titiz olması, hassas olması ve araştırması gerekir. Bunu nereden bileceğiz? Soruşturacağız. Soracağız. Satın aldığımız yerde soracağız. Evet. Siz hangi firmadan alıyorsunuz? Sertifikanız var mı? Şunu da soruşturacağız. Sertifikanızı nereden aldınız? Çünkü artık hmm. birçok kurum var sertifika veren. Helal sertifika, Helal sertifika, veren. sertifika veren. Hatta ben şeye gittiğimizde Malezya'ya gittiğimizde ne bileyim burada çok yani isim vermek istemiyorum. Çok bariz olarak şüpheli gördüğümüz şeylerde dahi orada sertifika olduğunu gördük. Hmm. Ee, ve bunu bize deselerdi biz bunu inanmazdık. Evet. Ama gördük ki o bir kurumsallaşmış artık. Yani e, bu konu sadece bir sektör haline gelmiş. Parayı ver, bir sertifikayı alıyor. E, sanki e, günümüzde birçok işte sertifikalandırma kurumu var. Sağlıkla alakalı veya farklı belgelerle alakalı. Bu da onun gibi işte belli kriterlere uyuyorsunuz. Sertifikayı alıyorsunuz. Evet. O yüzden e, Türkiye'de de maalesef biraz yayıldı. Gerçi bir duyarlılık olması hasebiyle güzel insanların talebi var ama bu talebe tabii bir takım istismarcılar da farklı hmm. bir şekilde cevap vermektedir. O yüzden seçici olmak gerekir. Hangi kurum güzel araştırıyor, hangi kurum güzel denetliyor bunları da araştırmamız ve bunları sorgulamamız gerekir. Yani bir kurum hakkında bize öyle dendikten sonra bu da yeterli değil. Onları da sorgulayacağız, peşinden evet. gideceğiz. Biraz önce bahsettiğim Gimdes de buna dahil. Yani evet. onların her yaptığı doğrudur değil. Doğru dair da olsa araştır. onları da evet, e, peşinden koşturmamız gerekir. Ne yapıyorsun, nasıl <Gülüyor> araştırıyorsun, nasıl bunun takibini yapıyorsun diye. E, diğer taraftan işte e, hani 40 gün e, ibadetlerinin kabul olmaması bu hadis-i şerifler vardır buna dair. Evet. Ama tabii bu gibi hadis-i şeriflerden biz direkt hüküm çıkartabilecek konumda olmadığımızı daha önceden de ifade ettik. Bir de Allah'ın kabul edip etmemesi o indallahhta olan evet. bir şeydir. Sıhhat e, açısından veya Sıhhat açısından var. veyahut da günah açısından böyle bir şeyler söyleniyor. E, o yüzden kişi bilmeden böyle bir günaha girmiş ise belki ondan dolayı mesul olmaz diyebiliriz. Ama hmm. tabi ki onun ibadetine yansıyan taraf olacak duasına yansıyan taraf olacak evet. ibadetinden zevk almamasına bir etken olabilecektir tabii ki bu kaçınılmaz bir son olacaktır hmm. ama özellikle günümüz şartlarında bunu araştırma imkanımız olduğundan dolayı ciddi manada araştırmamız gerekir. Laalettahi <gülüyor> mutlak olarak her bulduğumuz yememiz uygun değildir. Evet hocam. Allah razı olsun. Bu soruyla birlikte de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz hocam? Allahü Teala Hazretleri e, helalinden yemeyi Hı. ve helal yoldan tüketebilmeyi cümlemize nasip eylesin. E, şüpheci değil ancak e, yaratılış gayemize hizmet edecek tarzda bir yaşantı sürmeyi de Hı. Rabbim cümlemize nasip etsin. Hı. Ölmüşlerimize rahmet eylesin diyorum. Ve dinleyicilerimizden de bizlere dua etmelerini temenni ediyorum. Allah razı olsun hocam. Rabbim sizin gibi hocalarımızın da İstanbul sayısını artırsın İstanbul inşallah. İstanbul. Evet kıymetli izleyenlerimiz İlmihali programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihalet.lalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Yine daha önceki programlarımızda lalegultv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın. Thank you.